Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah <Sessizlik> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa min shururi anfusina wa min a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Erselahu bil huda dinil haqq le-i zhirahu aleyd dini kullih ve kefâ billahi şehidâ. Ve bağd. Değerli kardeşlerim, bugünkü akide dersimizde Allah-u Teala'nın esma ve sıfat tevhidini göreceğiz. Bundan önce... Allah Teala'nın rububiyet sıfatını ondan sonra Allah Teala'nın ulûhiyet sıfatını işlemiştik. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları var. Bu isimlerde de Allahu Teala'nın birlenmesi, benzerinin olmaması zaten yok. Ancak bizim inancımıza, itikadımıza Allahu Teala'nın ne isimlerinde, ne de sıfatlarında hiçbir benzeri yok diye itikad etmemiz gerekiyor. Esma ve sıfat tevhidi derken kastedilen de bu. Şimdi bunu alimler şu şekilde tarif ediyor. Aleykümselam. Allah'ın en güzel isimlerin sahibi olup, bütün kemal sıfatlarla sıfatlanmış, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna, onun isim ve sıfatları ile yaratılmışların hepsinden ayrıldığına ve tek olduğuna kesin iman etmek. Esma ve sıfat tevhidinin tarifi kısaca böyle. Şimdi bu Tevhid'de yani bu kısım Tevhid'de allah Teala kitabında bir takım isimleri kendisine nispet etmiş. Hakeza bir takım sıfatları da yine kendisine nispet etmiş, izafe etmiştir. Biz onların hepsini hiç bozmadan, tahrif etmeden, tevile kaçmadan Bu isimler Allah'ın isimleridir. Bunların hepsi güzel isimlerdir. Kendine nispet ettiği, izafe ettiği sıfatların hepsi yüce sıfatlardır. Bunların tamamı Allah-u Teala'nın sıfatları diye ikrar etmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle bizi bununla da kulluğa davet ediyor. Biz bunları yaptığımız zaman Allah-u Teala'ya kulluk etmiş oluyoruz. Dolayısıyla... Bu da bir ibadet nevi aynı zamanda. Değerli kardeşlerim Rabbimiz Azze ve Celle kitabında herhangi bir ismi veya sıfatı kendisine izafe ettiği gibi Hakeza Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de yine bazı isimleri, bazı sıfatları Allah Azze ve Celle'ye isnat etmekte, dayandırmaktadır. Eğer bu Sahih bir hadisle geliyorsa yine bu şekilde ona da iman etmemiz gerekiyor. O isimle Allahu Teala'ya dua etmek, o sıfatla Allahu Teala'ya dua etmemiz gerekiyor. Bununla da yine kulluk ediyoruz. Şimdi e, Allahu Teala'nın herhangi bir ismi kullara verilmiş ise Allahu Teala'nın herhangi bir sıfatı kullara verilmişse kullara verilmişse buradan benzeşme meydana gelmemekte. Esas bugünkü dersimizin konusu bu. Yani Allahu Teala'nın ilim sıfatı var ve Allahu Teala Alim diye kendisini isimlendiriyor. Alim diye de biz insanlara diyoruz. Bu ilim sıfatını insanlara veriyoruz. Dolayısıyla burada bir benzeşme yok. Kelimenin benzeşmesinin dışında hakikatte bir birbirine benzeme yok. Meselenin aslı, bugünkü dersimizin konusu bu. Bunu iyice anlarsak Allah'ın izniyle, isimlerde ve sıfatlarda ne? E, müşebbeheye benzeriz. Yani mahlukatı Allah'a benzetenlere benzeriz. Öyle bir grup var. Şimdi e, tasavvufçuların haddi aşanları, dalalete düşenleri bu konumda. Onun için buna dikkat çekeceğiz inşallah. Ve bu benzeşme olmasın diye onu inkar yoluna da gitmeyeceğiz. O sıfatı iptal yoluna da gitmeyeceğiz. Çünkü böyle bir e, taife de var bu gibi düşünen. Buradaki temel esas, değerli kardeşlerim temel esas buradaki. Üç esasımız var. Onları size burada duyuracağım inşallah. Birinci esasımız kardeşlerim Allah'ın sıfatlarından herhangi bir sıfatın Mahlukatın sıfatlarına benzemediğini söylemek ve Allah'ı ondan tenzih etmek. Leyse kemislihi şeyun. Şura suresinde geldiği gibi. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Yani sonradan olmuş, yaratılmış her ne varsa Allahu Teala ona benzemez. Onun dışındadır. Dolayısıyla birincisi Bu teşbih belasından sakınmamız gerekiyor. Bazen insan Allahu Teala'yı merak edip düşünür düşünce sahasında yani daha doğrusu iç aleminde, düşünce aleminde tasavvur çok geniştir ila nihaye. Dolayısıyla burada aklımıza her ne geliyorsa ondan Allahu Teala'yı Münezzeh edeceğiz. Tenzih edeceğiz. O değildir diyeceğiz. Bu şeytanın bazen de vesvesesi olur. Bundan da kaçmamız gerekiyor. Eğer bu ileri dereceye olursa yani bu şeytanın insandaki vesvesesi ileri derece olursa resul Ekrem ve bize sol tarafımıza istiaze ile beraber tükürmemizi emrediyor. Şeytanın hilesi biter o zaman. Birinci <gülüyor> Teşbih dedik. İkinci esasımız değerli kardeşlerim. Kur'an ve sünnette sabit olan Allah'ın isim ve sıfatlarıyla yetinip onun üzerine bir başka isim ve sıfat eklemememiz gerekiyor. Bu tevkifiye diye bir olay. Yani dinimizin aslı budur zaten. Kur'an-ı Kerim'de ne bulduysak, sahih hadislerde ne bulduysak onunla Allahu Teala'yı isimlendirmek veya o isimle Allahu Teala'ya ibadet edip dua etmek onun dışında bir takım insanların kendi yanlarından ihtisas ettiği bir şeyse onu reddetmek, kabul etmemek. İkinci esasımız bu. Üçüncüsü değerli kardeşlerim kitap ve sünnet, sünnette zikredilen güzel isim ve yüce sıfatlara onların keyfiyetini sormadan, künhünü, mahiyetini araştırmadan iman etmek. Şimdi burada insanların, daha doğrusu ehli sünnetten çıkan insanların müptela olduğu üç tane bela. Bir tanesi benzetmek, İkincisi Allahu Teala'nın ve Resulü'nün isimlendirmediği, sıfatlandırmadığı herhangi bir isim ve sıfatla Allahu Teala'yı isimlendirmek ve sıfatlamak. Üçüncüsü ise Allahu Teala'nın sıfatlarının mahiyetini araştırmaya girmek. Burada ee, Bu araştırma ya inkarı gerektiriyor en ehveline tevili gerektiriyor veyahut da benzetmeyi gerektiriyor. Bu kısım, 3. kısım hepsini hepsinin oluşumunda sıkıntıyı meydana getiren kural. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın sıfatlarının mahiyetini düşünme. Bundan Kenarda durmamız gerekiyor. Bunun içine daldıkça ya biz müşebbihe olacağız. Allah'ı bir takım varlıklara benzeteceğiz. Ya muattile olacağız. Allah'ın sıfatı böyle bir sıfat yoktur diyeceğiz. inkar edeceğiz. <gülüyor> Bu üçüncüsü. Veyahut da müteevvile olacağız. Tevhile diyeceğiz. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şu son maddenin anlaşılması için örnek vereceğim size. Kur'an'a baktığımız zaman Allahu Teala bize Adem Aleyhisselam'ı iki eliyle yarattığını zikre diyor. Sat Suresi 75. ayet. Kastettiğim ayet orada. Ayet-i kerime rajim. Ya iblisu ma menake en tescude lima halaktu yedey Ey iblis iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir? Şimdi ayet çok açık. İki tane elim diyor ayet-i kerime. <gülüyor> Şimdi bu ayetteki iki eli düşünürsek onun hakikati, mahiyeti nedir demeye başlarsak problem başlıyor. Şeytan bizi burada aldatmasın. Şimdi Allahu Teala değerli kardeşlerim buradaki eğer onun zatını bilemiyorsak nasıldır dediğimizde cevap bulamıyorsak Sıfatları hakkında da nasıl demeyeceğiz? Heh, olduğu gibi kabul edeceğiz. Şimdi biz Allahu Teala bu ayeti kerimede bize Adem'i iki eliyle yarattığını haber veriyor. Bunu tasdik edeceğiz. Çünkü bu Kur'an ayeti. İman ettik ve tasdik ettik diyeceğiz. Nasıllığı aramayacağız. Anlatabildim mi? Arayanlar, arayanların en hafifi tevil edenler Onunla kastettiği Allah'ın kudretidir diyorlar. Öyle diyor Onunla Allah'ın kastettiği kudretidir diyorlar. Şimdi bu ayeti kerimeyi Allahu Teala'nın kudret sıfatı var mı? Var. Ve hu ala kullü şeyin gadir dediğine göre kudret sıfatı var. Şimdi Allahu Teala burada Adem'i elbette ki Kudretiyle yaratmıştır. Ama ona mübarek, mukaddes iki eli dahil olmuş o fiile. O fiil işlenirken mukaddes ve mübarek eli dahil olmuş fiile. Allahu Teala bunu söylemek istiyor. Şimdi Adem'in dışında, Adem'in dışında onun neslini ol demesiyle bir kelimeyle yarattı. Ona, ona. Mubarek ve Mukaddes eli dahil olmadı orada. Eğer Adem'i de dileseydi öyle yapardı. Burada Allahu Teala'yı ya doğrulayacağız, tasdik edeceğiz veya hayır Sen şöyle diyeceydin de beceremedin diyecek. Haşa ve kella, haşa ve kella. Allahu Teala kendisinin elinin olduğunu birçok ayette anlatıyor bize. <gülüyor> Yahudiler Allahu Teala hakkında diyorlar ki yedullahu maglule. Allah'ın eli kapalıdır. Gullet eydihim ve lü'niu <gülüyor> bima galu onların elleri kapansın ve söylediklerinden dolayı onlara lanet olsun diyor. Ondan sonra da bel yedahu mefsutatani yunfiku keyfe yasha. Aksine onun iki eli açıktır dilediği gibi infak eder. Harcar. Şimdi bu ayette de aynı durum. Bize düşen ben bir tane sıfat zikrediyorum burada. Kur'an-ı Kerim'de bunun benzerleri çok. Misaller vereceğim inşallah. Şimdi burada biz ya Böyle bir şey olamaz. Allah bundan münezzehtir diyecek. Böyle bir sıfatı reddedeceğiz. Ki böyleleri var. Kendisini İslam'a nispet eden sıfatları reddeden var taifeler içerisinde. İnkar edenler. Ya böyle bir şey olamaz. Allah münezzehtir diyecek. Bu ya Allah'ı tenzih edecek aklımız sıra. Oysa ki o kendisine bir sıfatı izafe etmiş Kur'an-ı Kerim'de bel Yedahu mefsûtetâni diyor. Aksine Allah'ın iki eli de açıktır. Kendisine nizafet ediyor burada Allahu Teala bunu. Öbür ayeti kerimede. Ey iblis iki elimle yarattığıma seni secdeden alıkoyan ayetinde de durum aynı. İki elimle diyor. Çok net burada. Ya bunu ikrar edeceğiz? Biz Allahu Teala'nın kendisine nispet ettiği kendisine izafe ettiği iki tane eline iman ediyoruz. Bu ayetleri tasdik ediyoruz ama nasıllığını bilmiyoruz. Onu Allah bilir diyeceğiz. Ya böyle diyeceğiz. Bu sırat-ı muslakiy. Bu ehli sünnet ve cemaatin yolu. Sahabeden günümüze kadar ehli sünnetin yolu bu. Veya biraz önce söylediğim gibi böyle bir şey olamaz. Allah bundan münezzeh diyeceğiz. Red diyeceğiz bunu. O zaman Allahu Teala kitabında teşbih etmiş oluruz. Veya onun eli de bizim elimiz gibi diyeceğiz. Müşebbihenin dediği gibi haşa ve kella böyle diyenler de var. Allah muhafaza böyle diyenler de var. Bunlar ne? Kendisini İslam'a nispeten müşebbihe taifesi. Bunlar tarihte böyle bilinir. Veya veya eşariler gibi Maturidiler gibi tevilci olacak. Allahu Teala kudretim diyecekken elim demiştir diyeceğiz. Onunla kastettiği budur diyeceğiz. Allahu Teala'nın muradını Allah'tan daha iyi bileceğiz sanki. Oysa ki Resul-i Ekrem çoğu zaman yemin ettiği zaman nasıl yemin ediyordu bil biliyor musunuz? Velzi nefsi bi Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim diyordu. Bizimkiler ne yapıyordu biliyor musun? Maturidi itikadına sahip mütercimler kudret elinde. Canımı kudret elinde tutan diyordu. Böyle tercüme ediyordu. Hastalık bu işte. Allahu Teala kitabında ne söylüyorsa onu söyle korkma bunda bir şey olmaz. Yani Allahu Teala'nın söylediğini söylediğimiz zaman Allah kızmaz ki bize. Onu değiştirdiğimiz zaman kızar Allahu Teala. Bu kelimeyi kudret kelimesiyle el kelimesini birbirinden ayıramıyor mu Allahu Teala? He? Haşa ve kella. Öyleyse burada salim yol ehli sünnetin yolu kardeşlerim. Sıfatlarda ve isimlerde ne diyeceğiz biliyor musunuz? Biraz önce söyledim allah Teala'nın kitabında kendisine nispet ettiği ne kadar sıfat varsa başımız gözümüz üzerinde. Olduğu gibi onun zahirine iman ediyoruz. Allahu Teala'yı o ayetlerde tasdik ediyoruz. Ancak nasıllığı hususunda konuşmuyoruz. Çünkü Allah'ın zatı hususunda da konuşamıyoruz. Allahus Allahu Teala bu hususta bilgi verseydi bize biz konuşurduk. O bilgi çerçevesinde konuşurduk. Ama bilgi vermediği için orada susuyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim İmamu Malik rahmetullahi aleyh biliyorsunuz bu İmam Malik Malikilerin kendi mezheplerini nispet ettikleri bir insan. Medine'de doğmuştur. Sahabet oğlundur bu insan. İmamu Malik rahmetullahi aleyh Sahabe torunudur. Medine'de doğmuştur. Ve orada ilim tahsil etmiştir. Öyle bir an gelmiş ki oranın en büyük halim olmuş Medine'nin. Ve İmam Malik'in en fazla tebaruz ettiği nokta hadiste büyük bir imam. Hadiste büyük bir imam. Aynı zamanda İmam-ı Şafii Rahmetullah Aleyh'in de üstad Şeyh'idir. Muatta isimli değerli bir hadis kitabı var İmam Malik'in. Ona bidat ehli biri geliyor diyor ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Rahman arşı istiva etti. Arşı istiva etti. Ne demek bu diyor? Nasıl özür dilerim? Nasıl istiva etti diyor. Ne demek demiyor. Ben yanlış kelime kullandım düzeltiyorum. Nasıl istiva etti diyor. İmam Malik rahmetullahi aleyh öyle bir ağırlaşıyor ki öyle bir ağırlaşıyor ki başının önüne eğiyor düşünüyor bir müddet. Yani ona nasıl cevap verecek? Çünkü allah Teala'nın sıfatlarının nasıllığı, niceliği bilinmiyor. Nasıl cevap verecek ona? Diyor ki cevaben, cevaben istiva bu kelime, bizim dilimizdeki bir kelime, manası herkes tarafından bilinen. Bir şeyin üzerinde olma demektir. İstiva kelimesi. Özellikle harfi, ala harfi cereyine. Bir şeyin üzerinde olmak, sabit olmak demektir. Diyor ki bu kelimenin manası biliyoruz. Evet. El-İstiva malumun. Bilinmen. Vel-keyf meçhulun. Nasıllık ise meçhul, bilinmeyen bir şey. Yani Allahu Teala'nın bu sıfatının nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Bundan sormaksa bid'at. Üç kelime söylüyor daha. El-istiva malumun, vel-keyf meçhulun, ve sual anhu bid'atun. Üç kelime. Bu istiva bilinen bir şey. Nasıllığı bilinmeyen bir şey. Ondan sormak bid'attır. Seni bid'at ehli biri olarak görüyorum diyor. Çıkartın bunu benim meclisimden. Bütün sıfatlarda durum böyle. Bütün sıfatlarda takınacağımız tavır bizim buyum. Kur'an-ı Kerim'de bir sıfat varsa, bir sıfat varsa onun manası anlaşılıyor muhakkak. Yoksa Allahu Teala oraya getirmezdi onu. Manasını biliriz. Manasını bilmediğimiz bir şeyi bir şeyi Kur'an-ı Kerim'e özellikle kendisine nispet ettiği sıfat olarak Yok böyle bir şey. Hepsini biliyoruz manasını. Ama nasıllığını bilmiyoruz. Nasıllığını bilmiyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela Allahu Teala kendisinin kendisinin hiçbir şeye benzemediğini ifade ettiği ayette "Le ise kemislihi şeyun ve hu's semiul basir" diyor. Yani insanlar bunu yanlış anlar diye Sıfatları inkara giderler diye Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir ve görendir diyor. Hem işitmeyi hem de görme sıfatını kendisine nispet ediyor. Sıfatları insanları in inkar etmesin diye. Yani orta yolu yola gideceğiz. Onu yaratılmış hiçbir şeye benzetmiyoruz. Yani hayalimize, aklımıza gelen ne varsa onun zıttıdır, tersidir, o değildir. Peki o nedir? İşitendir. İşitendir ve görendir. Öyleyse onun işitme sıfatı vardır. Semi sıfatı diyoruz biz ona. İnsanların da işitme sıfatı var. allah Teala ayette kendisini basir olarak görmüş. Allah görendir, görme sıfatı vardır. İnsanların da görme sıfatı var. Herketin, herkesin, her varlığın sıfatı kendi zatıyla orantılı alakalı. Kendi zatıyla. Hiçbir zat bir başka zatın sıfatını almıyor. Her Allahu Teala her mahlukuna, onun zatına uygun sıfatlar vermiştir. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala'nın sıfatları genel olarak iki bölüme ayrılıyor. Genel olarak iki bölüme. Birisi zatî sıfatlar, diğeri ise fiili sıfatlar. Zatî sıfatlar Allahu Teala ile kaim olan sıfatlar. Görme sıfatı. Birincisi Allahu Teala diri, hay, hayat sahibi. Zati sıfatı, görme sıfatı, işitme sıfatı, kelam sıfatı bunların e, alimler e, akide kitaplarında bunları zikrediyorlar. Ben de onlardan birkaç tanesini aldım. Burada size inşallah ulaştırayım onları. Nefis, ilim, hayat, kudret, işitme, görme, konuşma, azamet, kibriya, uluv. Rahmet, hikmet ve benzerleri bu sıfatlar Allahu Teala'nın zati sıfatlar, onda sabit olan, ondan ayrılmayan sıfatlar. Bir de fiili sıfatları var ki, onlar sabit sıfat değil. Allahu Teala'nın meşhiliyetine taluk eden sıfatlar. Mesela Allahu Teala'nın iradesi. Ee, İstiva gibi, dünya semasına inme gibi, hayret gibi, gülme gibi, razı olma gibi, sevme gibi, kerih görme gibi, kızma, sevinme, gazap etme ve benzerleri bunlar Allahu Teala'nın fiillerine taluk eden sıfatlardır değerli kardeşlerim. İsim ve sıfatın birleştiğini burada biraz da onu izah etmek istiyorum. Allahu Teala'nın Sıfatları ile isimleri aynı menşe edendir. Bu hepsi değil, birçoğu böyle. Mesela Allahu Teala kendisini Kur'an-ı Kerim'de Rahman diye adlandırıyor. Rahman veya Rahim diye adlandırıyor. Mesela besmeleli de var bu değil mi? Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim. Bu Allahu Teala'nın iki sıfatı. Bunun ikisinin menşei de menşei de rahmet sıfatından olmadır. Allahu Teala'nın rahmet sıfatı acıma yani insanlara merhamet etme. Bu isimlerin ikisi de oradan türemedir, mübalagalıdır. Bu Rahman ve Rahim ikisinin manası da abartılı, mübalagalı olarak acımak demek. Acımak demektir. Şimdi Rahman sıfatı Rahim sıfatına göre biraz daha abartılıdır, mübalağalıdır. Yani rahmeti her şeyi kapsayan demektir. Her şeyi ihata etmiş demektir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir mübarek hadisi var bununla ilgili. Allahu Teala'nın 100 tane rahmet sıfatı var. Yani rahmet sıfatı sayıya dökülecek olsa 100 tanedir bu. Bunlardan sadece ve sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiştir. Bütün mahlukat bundan dolayı birbirlerine şefkat ederler, merhamet ederler, acırlar diyor. 99'unu kendinde saklıyor. 99'unu kendisinde saklıyor. Onun için, onun için kulları ona ne kadar azgınlık ederse etsin Merhamet ediyor onlara. Eğer o sıfat onda olmasaydı her günahkarın, her suçlunun yaptığı, Allah'a karşı yaptığı bir hatada bir suçta onun cezasını keserdi. Onun cezasını verirdi ama merhamet ediyor, tehir ediyor. Bu acımadan dolayı, bu şefkat merhametten dolayı. Evet. Bir başka hadisi şerifte Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın 99 tane ismi vardır. Onları sayan insanlar cennete gider diyor. Şimdi bir insan eline tespih doksan 99'luk o isimleri çekse. Nitekim öyle yapan insanlar var. Sevabını umarak yaptığında bir beys yoktur ancak burada hadisi şerifte kastedilen değerli kardeşlerim o isimlerin manalarını bilip onlarla Allahu Teala'ya tevesül etmek Ahmed'in Mehmet'in yüzü suyu hürmetine değil de Allahu Teala'nın o isimlerini manasıyla bilip söyleyip onunla Allahu Teala'ya tevesül etmek gaye budur yani onunla dua etmek çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize il esma esmaül husna biha. En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin diyor. Yani bu isimlerin öğrenilmesindeki ve bu isimlerin zikredilmesindeki anlam, mahiyet, mana hakikati icabını onlarla Allahu Teala'ya dua etmek, onlarla Allahu Teala'ya tevessül etmek. Değerli kardeşlerim, Bu isim ve sıfat tevhidinin Kur'an-ı Kerim'de bir takım delilleri var. Mesela <gülüyor> yani Allahu Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının e, bolca zikredildiği bir takım ayetler var. Onlardan e, bir tanesi e, İhlas suresi Allahu Teala e, orada kendisini kullarına tanıtıyor. Kulhu Allahu Ahad Allahu Samed lem yalid ve lem yulad ve lahu Mesela bu ayetin son kısmı Şura suresindeki şeyun ayetine denk. An yani orada diyor diye Allahu Taala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Burada da Allah'ın dengi hiçbir şey olmamıştır. Ona hiçbir şey denk olamamıştır. Hiçbir hususta, ne isimlerinde ne sıfatlarında. Gel kardeşlerim, Allahu Teala'nın bir isimlerinin ve sıfatlarının zikredildiği bir başka ayet-i kerime Bakara suresindeki ayet el-kürsü. Yani çoğumuzun bildiği özellikle bunlara size hatırlatmak istiyorum. Bu ayetleri okurken bu ayetleri okurken yani okuduğunuz ayetlerin mahiyetini, değerini, kıymetini bilmeniz sadedinde. Bakın orada ne diyor? Allahu la ilahe illahü el hayyul kayyum. Alimler Kur'an-ı Kerim'de Alimler Kur'an-ı Kerim'de üç yerde e, e, ayeti kerimeyi üç yerdeki ayeti kerimeyi ismi Azam duası olarak niteliyorlar. <gülüyor> Birincisi bu: Allahu la ilahe illah ve al-hayy Bu ayeti kerime e, <gülüyor> Allahu Teala'yı Tanıtıyor bize. Allah ki kendisinden gayrı ilah yoktur. O hay ve gayyumdur. O diridir ve ayaktadır. Şimdi birinci kısmı hay yani diri. Bunu anlayabiliyoruz. Gayyum ise ayakta duran bütün işleri idare eden manasına geliyor. Yani devamında bu hay kelimesinin, kayyum kelimesinin şeysi var, açıklaması var. La te'huduhu sinetun velâ Ne uyku ne de uyuklama onu tutmaz. Yani o öyle bir diri ki öyle bir canlı ki ona uyku ve uyuklama ulaşmaz. O ayaktadır, dimdik. Bütün işleri tanzim eder, idare eder. Bunu yaparken de kendisine uyuklama ve uyku ulaşmaz. Ama hiç nasıl bir hayat, nasıl bir ayakta oluş bu sıfatı düşünmemiz gerekiyor. Bu iki sonundaki ne uyuklama ne de uyku tutmazla. O öyle bir diri ki öyle bir hayatı var ki onun Onu uyku ve uyuklama tutmaz. O öyle bir ayakta, öyle bir işleri nizami yapar, idare eder ki, o işleri idare ederken de kendisini uyuklama tutmaz ve uyumaz. Ne zamandan belli? başlangıcı olmadığı, sadece kendisinin olduğu ve hiçbir yaratılmışın, henüz daha yaratılmadığından beri. Sayıyı bilemiyoruz. Sayılar bitti ve ilah nihayet bu böyle, böyle bir dirilik. Düşünün. Ne zamandan belli zaman yok. Kendisi vardı, hiçbir şey yoktu. Bir hadiste kan Allahu velem yekun ma'u şeyun. Allah vardı, beraber hiçbir şey yoktu. O zaman da böyleydi sıfat. Bu sıfatın sahibiydi Allahu Teala. Ve ila nihayet bu böyle. Nasıl bir hayat? Nasıl bir ayakta oluş? Onun için ayetel kürsü ayetel kürsü Kur'an-ı Kerim'de en büyük ayet diye bilinir. Kur'an'da hangi ayet en büyük diye sorulduğunda ayetel kürsü diyor. Bu Bu anlatıyor bize. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresini Kur'an'ın üçte bir olarak niteliyor bize. İhlas suresini Kur'an'ın üçte biri olarak niteliyor ve diyor ki sizden biri bir akşamda Kur'an'ı Kur'an'ı Hatmetmekten aciz olabilir mi? Hepimiz aciziz diyorlar. Nasıl atmetelim bir akşamda? Sizden biri üç sefer Kur'an-ı Kerim okuyamaz mı diyor. Şi, şey, İhlas suresini okuyamaz mı? Üç sefer okuduğu zaman Kur'an'ı hatmetmiş oluyor. Çünkü üçte biri. İhlas suresi Kur'an'ın üçte biri. Onu üç kere okuduğumuz zaman ne yapmış oluyoruz biz? Kur'an'ı hatmetmiş oluyoruz. Dolayısıyla hiç kimse acizlik yapmasın dediği yer. Ve bu mübarek ayete, Bakara suresindeki bu ayete, Kur'an'da en büyük ayet deniyor. Niçin en büyük? Niçin ihlas Kur'an'ın üçte biri? Çünkü Kur'an'ın üçte biri tevhid. Kur'an'ın üçte biri tevhid. Üçte biri ahkam. Üçte biri ise... Geçmiş ve gelecekle ilgili gaybi bilgiler. Kısas deniyor ona. Kur'an üçe ayrılıyor. Bir tevhid, iki ahkam, üç geçmiş ve gelecek meselelerin anlatımı. Kısas. İhlas Allah'ı anlattığı için üçte biri oluyor. Üçte biri tevhid demiştik. Ihras suresi bize Rabb'ımıza anlattığı için, O'nun nitelediği için üçte bir oluyor. resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem ile kavme arasında kavga çıktığı zaman diyorlar ki sıf lana rabbek Rabb'ını bize nitele sıfatlarını söyle dediğinde bu sure iniyor. Resul-i şöyledir böyledir demiyor. Rabbul Alemin kendisini anlatıyor kavme. Bul. De, Vahyahu Ahed ki Allah tektir, Birdir. Allahu Samet, Allah Samettir. Bütün canlıların mahlukatın kendisine muhtaç olduğu, onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir Allah. Burada kendisini bize tanıtıyor yine bu mübarek en büyük ayette Allahu. La ilahe illa hu. Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah. El hayyül gayyum. Diri, hiç ölmeyecek olan ve ayakta hiç uyumayacak. Hatta uykunun tutmadığı bir varlık. La Ta'khuzuhu senatun ve la Ne uyuklama ne uyku onu almaz, ona ulaşmaz. Ve lehu Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Hepsi onun emrine amade, boyun bükmüş. Men zal-lazi Onun yanında izni olmadan şefaat edecek de kimmiş? İzni olmadan. يَا لَمَّا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Onların önündekini ve arkasındakini bilir. O kadar geniş bir manası var ki. Yani onların bütün canlıların önünde ve arkasında ne varsa hepsini bilir. Neyi yaptılar da gönderdilerse hepsini bilir. Neyi yapacaklar da hepsini bilir. Neyi yedilerse tükettilerse bilir. Neyi yiyecek ve tüketeceklerse hepsini bilir önlerinde ve arkasındaki kelimesi o kadar uzun ki o kadar geniş ki manası. Çoğaltabiliriz örnekleri. Bunların hepsini bilir. Böyle bir ilim sahibi, böyle bir ilme sahib. Walla yuhaytu ne bir şeyin min elmihi illa maşa. Onun dilediğinin dışında, onun ilminden hiçbir şeyi hiç kimse ihata etemez. Bilemez. Kavrayamaz. Allahu teala. Öbür tarafta gösterecek ayrı mesela. Burada da ihata son derece önemli. Ve la şeyin min ilmihi illa ma Onun dilediğinin dışında hiçbir şeyi ihata edemezler, anlayamazlar. Onun ilmi böyle. Ve kursiyyu kursu ve'l ard. Onun kürsüsü göklerden ve yerden daha geniştir. Ve la yeûduhu hıfzuhuma ve huvel Burada da yine iki sıfatını Allahu Teala ifade etti. O da yüce olması, çok azim büyük olması. Bu surenin, bu ayetin, özdürdüler bu ayetin bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de en büyük ayet olmasının sebebi de yine Allahu Teala'yı anlattığı için. Değerli kardeşlerim, vakit bitti. Ben size burada Allahu Teala'nın sıfatlarıyla ilgili özellikle aldım burada usulünü size göstermiştim onun. Bunu tatbik edelim diye aldım buraya. Aldım. Onu inşallah iyice anlayacağız bu konuyu. Birincisi Allahu u Teala'nın nefis sıfatı. Allah-u Teala'nın nefis sıfatı var. Zatına uygun bir şekilde. Bunu bize anlatan Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde bir ayeti kerime. Ayeti kerimenin orta kısmında geliyor. Hepsini aldım buraya mevzuyu anlayasınız diye. Allahu Teala İsa Aleyhisselama diyor ki: "Ey Meryem'in oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ı bırakarak ilah edinin diye sen mi söyledin? İsa Aleyhisselam 7. 7. 7. 8. 8. aqula ma 8. 8. 8. Seni 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Eğer ben bu sözü söylemiş isem fakat Alim sen kuşkusuz ki onu bildin Sen onu bilirsin. Telem mafi nefsi benim nefsimde canımda olan şeyi sen bilirsin Ve Ale mu mafi nefsike ben senin nefsinde olanı bilmem inneke en telamulguyu kuşkusuz ki sen kayıpları bilensin. Burada İsa Aleyhisselam, Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilemem." diyor. Burada Allahu Teala ya bu sıfatı izafe etmiş oluyor İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Eğer hata olsaydı Allahu Teala sen böyle bir sıfatı nasıl bana izafe edersin derdi. Dolayısıyla biz bu sıfatı Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi Allahu Teala'nın nefis sıfatı var o zatına uygun şekildedir. Onun keyfiyetini bilmiyoruz. diyoruz. Bir başka ayeti kerimede bu nefis sıfatıyla ilgili Allahu Teala <gülüyor> "Ve senâtu kelî nefsi. Musa aleyhisselam'a seni kendi nefsim için seçtim yaptım." diyor. Dolayısıyla bu sıfatın Allahu Teala'ya izafeti. İki Allah-u Talanın yüzü, Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi, Rahman suresinde Allahü Talâ ve ıbqa wajhuh Rabbike zul jellal ve ikram, Celal ve ikram sahibi Rabbin yüzü, vaki kalacaktır buyuruyor ayet kerime'de. Dolayısıyla Allahü Talanın yüz sıfatı vardır. Biz iman ediyoruz, tasdik ediyoruz kitabı. Ama keyfiyetinin nasıllığını bilmiyoruz. Üç. Allahu Teala'nın göz sıfatı var. Buna Arapçasıyla basar diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buna delalet eden birçok ayet var. Ben buraya iki tane ayeti kerimeyi aldım. İki tane ayeti kerimeyi aldım. Birincisi. Fa 39 ve el gaytu aleyke muhabbeten minni ve ala ayni diyor. Gözümün önünde yetişesin diye sana sana benden bir sevgi koydum. Üzerine bir sevgi koydum diyor. Bir birincisi bu. İkincisi Tur suresi 48'de bir ayunina cezaen limen kana küfir. Rabb'inin hükmüne sabret çünkü sen Hah Daveti reddedilmiş olan muha bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu diyor. Oysa ki ben malini vermek istediğim ayet o değildi. Şimdi onu okuyayım size. Buraya almışım. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi ayunina ve sabbih bi hina Rabbinin hükmüne sabret çünkü sen gözlerimizin önündesin kalktığın zaman da Rabbini övgüyle an buyuruyor. Allahu Teala'nın işitme sıfatı Biraz önce okuduğum ayette geçmişti bir daha okuyayım. Leysake mislihi şeyun ve huves semiul basir. <gülüyor> Onun benzeri hiçbir şey olmamıştır. O işitendir, o görendir buyuruyor. Şimdi biraz önce söylemiştim onu e, ayet-i kerimeyi e, bir daha inşallah hatırlatmakta yarar görüyorum sıfatlarını zikrederken laqad semi'allahu kavlellezine kalu innallaha faqirun <gülüyor> ve nahnu aghnia sanektubu ma kalu andolsun ki Allah o yahudilerin kuşkusuz ki Allah fakirdir bizler zenginiz dediklerinde onların sözünü işitmiştir. Yahudilerin çok iftiraları var biliyorsunuz Allahu Teala'ya. Bu da onlardan bir tanesi. Allahu Teala'ya diyorlar ki biz alemlerin Rabb'ının işitme sıfatı da ona göre, onun zatına göre. Allahu Teala'nın biraz önce mevzuma ilk girerken örnek aldığım el sıfatı. Onunla ilgili ayeti okumuştum. Bir başka ayeti daha hatırlatayım burada. Ve qaletil yehudü yedullahü mağlule. Qillet eydihim. Qillet eydihim ve lu'nü bima qalu bel yedahü mebsutetan yunfiqu keyfe yasha. Yahudiler dediler ki Allahu Teala'nın eli büzüktür. Kapalıdır. Açık olsa infaktan kinayi olacak. allah Teala'yı niteledikleri şeye bak. Biraz önce Ali İmran suresinde de ne diyorlardı? لَقَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ allah Allahu Teala fakir bir zenginiz diyenlerin sözünü Allah elbette ki işitti. Senektubu maqalu ve katlehum el -enbiya. Onların söylediği bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini elbette ki yazacağız. Onların aleyhine olarak kaydedeceğiz diyor Allah Teala. Ve bir gün onun hesabı var. Evet, burada da öyle diyorlar. Allahu Teala'nın eli kapalı. Allah ne diyor? Onların elleri kapansın. Elleri büzülsün ve söylediklerinden dolayı lanet olundular. Lanet çok dehşet bir şey. Bizim dinimizde en büyük en büyük beddua lanet. Resulekrema ve salatü vesselam bir sefere giderken kadının bir tanesi devenin üzerinde deve ağır canlı yürümüyor. Onlar gidiyorlar, bu arkada kalıyor. Bu da deveye ver yansın ediyor kadında. Beddua ediyor, lanet ediyor. resul kadının bu lanetini duyuyor. Lanetin ne olduğunu anlamamız için bu örneği veriyorum. Dönüyor arkadaşlarıyla beraber. Diyor ki indirin şu kadını, indiriyorlar devesinden. Eşyalarını da indirin, indiriyorlar. Bırakın bu deveyi biz. Lanetli bir devenin bizimle işi yok diyor bu lanet edilmiş bir devedir, bizimle işi yok bunun diyor. Salın gitsin. Evet, bu lanet o kadar bir şey. Allah'ın rahmetinden bir mahluku tard etmek, kovmak, uzaklaştırmak demektir. İblis onun için mel'un denir iblise. Allah'ın rahmetinden kovduğu için Allah. فَحْرُجْ minha اِنَّكَ رَج۪يمٌ diyor Allahu Teala onun hakkında. Oradan çık çünkü sen taşlanmışsın lanetten misin? Benim benim lanetim kıyamet gününe kadar senin üzerinde bir başka ayette. Kıyamet gününe kadar benim lanetim senin üzerinde. Onun için İblise lanet edilir. Ondan başka mahluka pek lanet edilmez yani ölmedikçe. Küfrü üzere ölü, ölmüşse bir insan, küfrü üzere ölmüşse Firavun gibi ve emsaller onlara ancak lanet edilir. Çünkü bitmiş onların yapacağı bir şey yok. Kurtulaş, kurtuluşu yok onlarda. Evet. lanet tutar mı? Edilen lanet tutar mı? Edilen lanet tutar mı? Elbette ki tutar yani. yani gökyüzüne çıkıp tekrar Dönme durumu var diyebiliyorum. Yanlışsam düzeltin. Gök yüzüne çıkıyor, dönüyormuş. Bilmiyorum onu ben. O gök, o nasıl e, sana söylemek istediğin şey yani gökyüzüne yani, çıkıyor. E, eğer lanet okuduğu kişiye o lanet ulaşmazsa eğer tekrar kendisine dönme gibi bir durumu var mı lanet? Bilmiyorum bu şeyle ilgili bir e, olmasın. Yani Müslümanın Müslüman bir insanı tekfiriyle ilgili. Çünkü o onda yoksa sahibine döner diyor. O lanetle ilgili bir şey bilmiyorum. Peki, burada iki üç tane daha var, onları da bitireyim inşallah. Allah-u Teala'nın ayak sıfatı. Kadem. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Ee, Enes bin Malik radiallahu anhu hitező, hogy a Nabi sallallahu e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu alaiheem, hogy a Nabi sallallahu alaiheem, hogy a Nabi sallallahu alaiheem, hogy a Nabi sallallahu Kaf suresinde buna işaret eden ayeti kerimede helmin mezid. Daha fazla yok mu, ziyade yok mu der cehennem. Yani dolmuyor, devamlı şey istiyor kendisine, avane istiyor. Allahu Teala artık cehenneme girecek insanlar bittiği zaman oraya mübarek, mukaddes pak ayağını koyar. O zaman kattu, kattu der diyor hadis-i Artık yettim, artık yettim der. Ve oraya kimse girmez ondan sonra buyuruyor. Allahu u Teala'nın fiili sıfatlarından bu söylediği. Geliş, meci sıfatı deniyor buna. Geliş sıfatı. Mesela buna delalet eden Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden. Hal zuruna illa ay yetiehullahu fi zulalin min alqamami wal malaikatu wa qudi al-amr <gülüyor> wa ila allahi wa ila allahi turja al-umur Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Ayet kerimesinin halinde. Bir başka ay yerde Saf suresinde Özür dilerim. Fecir suresinde eee <gülüyor> kella ila dukkati'l ardu dekkken dekka ve ja e rabbuka vel melaku saffan safara ayet-i kerimesinde melekler saf saf dizilmişken Rabb'in gelir ayet-i O zaman eee kıyameti anlatıyor tabii bu ayet-i kıyamet sahnesini yani insanlar hesab için toplanmışken melekler efendim saf saf dizili bir vaziyetten kaza için herkesin hesabı için Allahu Teala'nın gelişini anlatan bir ayet-i kerime. Evet. Bugünlük bu kadar olsun inşallah.